138 numaralı konu, Alkame'nin, imanın hakikati, iman ve farzlara davet konusundaki hadisi Alkame bin el-Haris şöyle anlatıyor. Kavminden altı kişi ile birlikte Hazreti Peygamber'e gittik. Selamdan sonra onunla konuştuk. Konuşmamız hoşuna gitti ve siz nesiniz? dedi. Biz de cevap olarak müminler olduğumuzu söyledik. O zamanır kavlin bir hakikati vardır. Sizin imanınızın hakikati nedir? diye sordu. Şöyle cevap verdik: Bunlar on beş haslettir. Beş hasletini sen bize emrettin. Beşini de senin elçilerin. Son beş haslet ise ta cahiliyetten beri bizim ahlakımız olup hala da onları bırakmış değiliz. Ancak bunları yasaklarsanız onlardan da vazgeçeriz. Hazreti Peygamber benim size emrettiğim beş haslet nedir diye sordu. Şöyle dedik: "Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kaderin hayır ve şerrine iman etmemizi emrettin. Elçilerimin size emrettiği beş şey nedir?" diye sordu. Buna şu cevabı verdik: "Elçilerin bize Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek ve ortaksız, seninse onun kulu ve rasulü olduğuna iman etmemizi, farz namazı kılmamızı, farz olan zekatı ver- Ramazan ayında oruç tutup gücümüz yetiyorsa hacca gitmemizi emrettiler, Hazreti Peygamber cahiliyette edindiğiniz hasletler nelerdir, diye sordu, cevap olarak dedik ki, zenginlik halinde Allah'a şükretmek, bela anında seybır, harp sahalarında doğruluk ve kazanın acısına rıza göstermek, düşmanlarımızın başına bir musibet geldiğinde ona sevinmemektir, bunun üzerine Hazreti Peygamber fakirtirler, ediptirler, neredeyse peygamber olacaklar, ne şerefli hasletler varmış sizde dedikten sonra bizlere gülümseyerek şöyle buyurdu, size beş haslet vasiyet ediyorum ki Allah o hasletlerle sizin için hayır hasletlerini kemale erdirsin, yiyemeyeceğiniz şeyleri toplamayınız, içlerinde oturamayacağınız binalar yapmayınız, yarın bırakıp gideceğiniz şeylerde başkalarıyla çekişmeyiniz, ona kavuşup huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkunuz, varacağınız ve orada ebedi kalacağınız yer için hazırlıkta bulununuz. Daha önce el Adeviye'nin dedesinden naklettiği bir hadiste, ne söyleyebiliriz? Söylüyorsun, sorusuna cevap olarak Hazreti Peygamber şunları söylemiştir, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim, Allah'ın Resulü olduğuma şehadet edip bana gelecek Kur'an'a iman edeceksiniz, Lat ve Uzza'yı bırakacak, onları inkar edeceksiniz, namazı kılacak, zekatı vereceksiniz, numaralı konu, ismi verilmeyen bir kişiyi imana davet etmek konusunda geçti.